وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ yani düşün o zamanı ki Rabbin meleklere hitaben ben yerde bir halifeyi yaratacağım dedi. Melekeler de yerde fesat yapacak kan dökecek kimselerimi yaratacaksın. Halbuki biz, hamdinle seni tesbih ve takdis ediyoruz." dediler. Rabbin de, sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye onlara cevap verdi. Arkadaş, melaikenin vücudunu tasdik ve kabul etmek, imanın rükünlerinden biridir. Birkaç makamda bu rükünü ispat ve izah edeceğiz. Birinci makam, arzın, ecramı ulviyeye nispeten pek küçük ve süflî olduğu halde, canlı mahlukatla dolu olduğunu görüp alemin de nizam ve intizamına dikkat eden insan ecramu ulviye'nin de o yüksek burçlarında hayatlı sakinler olduğuna kat'i bir şekilde hükmeder. Evet, o burçlarda meleaykenin vücudunu kabul etmeyen adamın meseli şöyle bir adamın meseline benzer. O adam büyük bir şehre giderken şehrin bir kenarında pek küçük bir binaya tesadüf eder. Bakar ki insanlarla doludur ve arsalarına bakar ki canlı mahlukatla dolu ve gıdalarına bakar ki nebatat, balık vesaire gibi hayat şartları yerindedir. Sonra bakar ki pek uzakta milyonlarca apartmanlar, köşkler var. Aralarında uzun uzun meydanlar, tenezzühgahlar bulunur. Fakat o küçük binadaki insanların hayat şartları o büyük binalarda bulunmadığından o yüksek, müzeyyen sarayları sakinlerden boş, hali olduğunu itikad eder. Melayike'nin vücudunu tasdik eden adamın meseli ise şöyle bir şahsın meseli gibidir. O adam o küçük hanenin insanlar ile dolu olduğunu görür görmez, bila tereddüt o yüksek kasırların da hayat yeri ve onlarda da onlara münasip sakinler bulunduğuna hükmeder ve o yüksek kasırlara mahsus ve münasip hayat şartları vardır fakat oraların sakinleri pek uzak olduklarından, görünmemeleri yok olduklarına delalet etmez. aley, arzın zevil hayatla dolu olmasından kat'iyetle anlaşılıyor ki, bu geniş boşlukta durmakta olan semalarda, yıldızlarda, burçlarda ve çok kısımlara münkasım ve müştemil semavatta, şeriatın melaike ile tesmii ettiği hayatlar mevcuttur. İkinci makam, Bundan evvel ispat ve izah edildiği gibi hayat, mevcudatın keşfıdır, belki mevcudatın neticesidir. Binaenaleyh bu geniş fezanın sakinlerden ve şu yüksek semavatın şenliklerden hali olduklarının imkanı var mıdır? Evet, bütün ukalayı akl nakl manevi bir icma ve ittifakla meleaykenin mana ve hakikatlarına hükmetmişlerdir. Fakat tabirleri çeşit çeşittir. Mesela meşaiyyun envâ-ı mevcudatı idare eden ruhani mahiyeti mücerrede ile, İşrakiyyun ise ukul ve erbâbul enva ile dinler dahi melekül cibal, melekül bihar, melekül emtar gibi tabirlerle tabir etmişlerdir. Hatta akılları kör gözlerinde bulunan maddiyun taifesi de melaikenin manasını inkar etmeye mecal bulamadıklarından Fıtratın namuslarına nüfuz eden kuvay-ı sariye ile tabir etmişlerdir. Sual: Kainatın irtibatını, hayatını temin için hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kafi gelmez mi? Cevap: Senin dediğin o sari kanunlar, namuslar itibari ve vehmi emirlerdir. Muayyen vücutları, müşahhas hüviyetleri ancak onları temsil eden ve onların mâkesi bulunan ve onların yularlarını ele alan melaiike ile sabit olur. Ve keza teşekkülü ervaha münasebeti olmayan şu camit alemi şihadete vücudun münhasır olmadığına akıl ve nakl müttefikan hükmetmişlerdir. Binaenaleyh ervaha münasip ve muvafık çok alemlere müstemil olan alemi gayb melaike ile dolu ve alemi şihadetin hayatına mazhardır. Hülasa Meleaykenin manayı hakikati bu izah edilen emirlerden tevarüz etti. Binaenaleyh Melaikenin suretleri, eşkalleri arasında Ukulü Selimenin kabul ettiği vecihle şeriatın izah ve beyan ettiği şekildir ki melekler mükerrem abdirler, emirlere muhalefetleri yoktur ve muhtelif kısımlara münkasım ve latif ve nurani cisimlerdir. Üçüncü makam Arkadaş Melaike meselesi öyle meselelerdendir ki bir cüzün sübutiyle kül sabit olur. Bir ferdin vücuduyla nev tahakkuk eder. Zira inkar eden küllünü inkar eder. Binaenaleyh zamanı Adem'den şimdiye kadar bütün din adamları her asırda icma ve ittifakla melaikenin vücuduna ve aralarında muhaberenin sübutuna ve müşahedelerinin tahakkukuna ve onlardan edilen rivayetlerin nakline hükmettikleri halde, melaikenin hiçbirisinin insanlara görünmediği veya vücutları hissedilmediği elbette muhaldir. Kezalik, beşerin akaidine karışıp hiçbir zamanda hiçbir inkılapta itirazlara maruz kalmayarak devam eden melaike itikadının bir hakikata bir asla dayanmaması ve mebadi zaruriyeden tevellüt etmemesi muhaldir. Her halde bu umumî itikadı, mebadi zaruriyeden neş'et eden ve müşahedat vakalarından hasul olan ve muhtelif emarelerden tevellüt eden hatsi bir hükmün neticesidir. Evet, bu itikad-ı umumînin sebebi, kat'î bir surette manevî bir tevatür kuvvetini veren, pek çok defalar vukuğa gelen melaikenin müşahedelerinden hasul olan zarurî ve kat'î delil ve emarelerdir. Çünkü melaiike meselesi beşerin malumat yakîniyesindendir. Eğer bunda şüphe olursa beşerin yakîniyatında emniyet kalmaz. Hülasa, ruhanilerden bir ferdin bir zamanda vücudu tahakkuk etse bu nev'in vücudu tahakkuk eder. Nev'in vücudu tahakkuk etse herhalde şeriatın beyan ettiği gibi olacaktır. Bu ayetin sabık ayet ile dört vecih ile irtibatı vardır. Birinci vecih bu ayetler beşere verilen büyük nimetleri tâdat ediyor. Birinci ayetle en büyük nimete işaret edilmiştir ki, beşer hilkatın neticesidir ve arzın müştemilatı ona tesir edilmiştir. İstediği gibi tasarruf eder. Bu ayet ile de, beşerin arza hâkim ve halife kılınmış olduğuna işaret edilmiştir. İkinci vecih, üçüncü vecih. Evvelki ayetle Canlı mahlukatın meskenleri olan arz ve semavata işaret edilmiştir. Bu ayet ile de o meskenlerin sakinleri olan beşer ve melekiye işaret edilmiştir. Ve keza o ayet hilkatın silsilesine, bu ayet ise zevil ervahın silsilesine işaret etmişlerdir. Dördüncü vecih. Evvelki ayette hilkatten maksat beşer olduğu ve Halık'ın yanında beşerin bir mevki sahibi bulunduğu tasrih edildiğinde Samiin zihnine geldi ki, bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi. Cenabı Hakka ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? Samiin bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulundu ki, beşerin o şürür ve fesatları onda veya bırakılan Sırra mukabele edemez. Af olur. Ve Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir ancak Alâmul Gayûb'un ilmindeki bir hikmet içindir.